İstanbul Evliyaları Padişah vezire sorar. Vezir İstanbul'da evliya var mı? Aman padişahım İstanbul evliyaya ta olarak bilinir evliya olmaz mı hiç? Öyleyse birkaç tanesini ziyaret edelim. Sultanım arzu ederseniz tebdili kıyafet ile şehri dolaşalım. Vezir ve padişah köylü kıyafetine girip yola çıkarlar. Önce Mısır çarşısına girerler. Orada bir kumaşçı dükkanına girip selam verirler. Dükkan sahibi büyük bir edeple selamı alır ve müşterilerine iltifatta bulunarak ''Hoş geldiniz, safa geldiniz, maşallah. Allah'ın ne güzel kulları var, buyurun efendim.'' der. Vezir biraz kumaş lazım olduğunu... Ve kumaş almaya geldiklerini söyler. Kumaşçı hangisinden alacaklarını sorar. Vezir şu topu, şu topu, şu topu indir diyerek topların yarısından fazlasını indirir. Sonra da şundan yarım metre, şundan bir metre, şundan iki metre kes diyerek indirttiği bütün toplardan kestirir. Kumaşçı Allah'ımın ne güzel kulları var ya Rabbi sana şükür diyerek kestiği kumaşları paket yapar. Ücretlerini hesap edip miktarı yazılı olan kağıdı vezire uzatır. Bu sefer vezir kusura bakmayın biz bunları almaktan vazgeçtik çünkü kumaşları beğenmedik der. Kumaşçı büyük bir teslimiyetle hay hay olur efendim. Allah'ın ne güzel kulları var. Fark etmez efendim. Güle güle diyerek müşterileri uğurlar. Paketlenmiş kumaşlarını bir tarafa koyar. Padişah ve vezir bu sefer Beyazıt meydanına çıkarlar. Orada elinde sopasıyla karpuz karpuz. ...diye bağıran, karpuz satan celalli birisini görürler. Vezir, padişahım, şimdi bu zattan karpuz alacağız ama hemen almayın. Karpuzları bastırın, birini alın, diğerini koyun. Kolay kolay karpuz beğenemeyen bir kimse gibi uzun zaman onu meşgul edin der. Padişah denildiği gibi birine alır, birine bırakır. Öbürünü sıkar, diğerinin kabuğuna el vurarak olup olmadığını kontrol eder. Ama bir türlü karpuz alamaz. Karpuzcu ise göz ucuyla müşterisini takip etmektedir. Bakar ki ellemediği ve sıkmadığı karpuz kalmadı. Müşteriye Elindeki sopasını göstererek bana bak, alacaksan bir tane al git, karpuzları yaralayıp durma, beni de kumaşçı gibi zannetme, padişah olduğuna da güvenme, şu sopa ile kafanı kırarım der. Padişah sus sus, bizi deşifre etme Alel acele bir karpuz alıp parasını ödeyerek hızlıca oradan ayrılır. Vezir şimdi de Süleymaniye'ye gidelim. Orada daha size nice Allah dostlarını göstereceğim der. Padişah, vezir bu kadar yeter. Karpuzcusu, kumaşçısı, evliya olan yerde... Daha neler vardır kim bilir. Yeter. Şimdi gidip kumaşçının paralarını verelim. Adamcağız zararı etmesin der. Tekrar kumaşçıya gidip selam verirler. Kumaşçı yine aynı teslimiyet ve vakar içinde selamlarını alır. Buyurunuz efendim. ''Allah'ımın ne güzel kulları var, buyurun efendim.'' der. ''Vezir, biz yeniden karar verdik, kestirdiğimiz kumaşları alacağız.'' deyip, parasını verip, kumaşçı ile fetalaşırlar. Dükkandan çıkarken kumaşçı ellerini kaldırıp, ''Ya Rabbi, sana hamdolsun, bugün iki defa dükkanıma... Padişah'ı gönderdin diye Allah'a şükreder. Padişah bu hal karşısında şaşırır. Vezire, vezir. Anladım bu iki zatın ikisi de evliyadır. Acaba hangisi üstün diye sorar. Akıllı vezir şöyle cevap verir. Padişahım. Ben hangisinin üstün olduğunu bilemem ama herhalde laftan anlayanlara kumaşçı gibisi laftan anlamayanlara da karpuzcu gibi birisi lazım der.